Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, ben Hasan Cenk Delili. Günaydın Volkan Taşkın. E, açık Mimarlık programındasınız, Açık Radyo'dasınız. E, Volkan nasılsın? Ne olsun, yani <gülüyor> Kafka romanım devam ediyor. Geçen Harika. gün Twitter'a yazdığım gibi. Bir sabah uyandım ve odam yoktu. <gülüyor> e, kolaylıklar diliyoruz sana. E, bugün e, canlı yayındayız e, tekrar. E, açık Mimarlık e, Et İşaretinin arkasına yazdığınız e, account üstünden bize Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Eğer bir şeyler söylemek istiyorsanız, bir fikir belirtmek istiyorsanız onu da hemen söylemiş olayım. E, bugün biraz e, yakın zamana e, tabii ki olan bir tane pek çok şeyle beraber damgasını vurmuş olan e, torba yasa içerisinde Türk e, Mimar Mühendisler Odalar Birliği'nin e, yetki alanına dair yapılmış olan düzenlemeler Diyelim. Onunla ilgili e, konuyu e, konuşacağız biraz aslında biraz mimarlar odasını konuşacağız onun içerisinde e, hani sivil toplum e, kuruluşlarının daha da özel ve serbest hale daha doğrusu hareket alanlarının daha da genişlemesi gereken bir anda ya da onun beklentisini e, muştulayan pek çok şey yaptığını iddia eden bir merkezi yönetimin iktidarda olduğu alanda e, bir kısım. ...ve törpülemeler ne anlama geliyor? <gülüyor> Acaba konuşabilecek miyiz emin değilim ama şöyle bir girmiş olayım. Ne ve, diyorsun bu meseleye? Ve tabii şey konusunda konuşacağız. E, odanın çoğu zaman burada hani parantez içinde söylüyorum. E, politik olmakla suçlandığı durumlar nedir? Hani bu politik olma meselesi, bu siyasi olma durumları... Hı hı. Hani aslında bizim meslek alanımızda kentle ilgili neleri açıyor, nasıl tartışmalar yaratıyor... ...bunları da biraz tartışacağız. Hı hı. Yani şeyden gir istersen bu olayın başlangıcı daha doğrusu yani o da nedir yani ne menen bir şeydir... ...ne zaman kurulmuştur, ne işe yarar gibi bazı şeylerden bahsetmek Şimdi o, ister misin? Mimarlar odası pe pek çok meslek örgütü gibi aslında kuruluşu Cumhuriyet'teki... Çok partili döneme geçiş kırılma anında hani altyapısı kurulan bir yapı. Ee, zaten bu anlamda ilk başından itibaren hani toplumun gittikçe daha politik hale gelmesi... ...sivil toplum inisiyatiflerinin artmasıyla beraber bu tarz meslek örgütleri Hı -hı. ön plana çıktı. Kurucuları arasında o dönemin e, önde gelen ve yavaş yavaş hani devlet erkinden kopup... ...kendi mimarlık pratiğini yapmaya çalışan mimarlar ki bunda ağırlığı İstanbul, Ankara... Ve kısmen İzmir olmak üzere bu Hı -hı. üç şehirde başlayan bir hareket. Hı -hı. Ee, farklı görüşten insanlar var. Hani biliyoruz e, işte Beyrus Çinici'den tutun Turgut Cansever gibi. Hani aslında Aydın Boysan'a Boysan kadar hani farklı politik duruşları da olan ama Hı -hı. hani bütün bunları bir meslek etiği ve bir meslek örgütlenmesi etrafında toparlamak <gülüyor> isteyen insanların birlikte kurmaya çalıştığı. Ve aslında Türkiye'de bu mesleğe belli standartlar getirmeye çalışan bir kurum. Hı -hı. Şimdi e, Mimarlar Odası'nı uzun uzun anlatmak zaten hani bu, bu programın gündeminde değil ama şuradan belki bir e, giriş yapmamız gerekiyor. Bu oda gerçekten hani e, meslek örgütlenmesi dışında geniş anlamıyla topluma ne fayda sağlıyor? E, benim kişisel görüşüm yaklaşık e, 8-9 yıldır odaya da üye olan mümkün olduğunca da hani, katılım göstermeye çalışan odanın aktivitelerine bir insan olarak gördüğüm şey şu. Birincisi Oda'nın e, toplum nezdindeki görünürlüğü e, özellikle son zamanlarda hep e, adli muhalefet diyeceğim bir hı hı. alandan ortaya çıkıyor. Yani adli muhalefet derken aslında bahsettiğim şey şu. E, kritik yerler özellikle bu İstanbul kent alanında olan işte Haydarpaşa'dan tutun e, Kadıköy'de yapılan bu otel hı hı. meselesi. Bunun gibi pek çok alanda e, oda ya da odaya bağlı e, kişilerin açtığı davalarla, kamu adına açtığı davalarla e, oradaki e, imar mevzuatına ya da kamu yararına dair ihlaller. Ya da e, çevre haklarına. Çevre haklarına evet e, ihlaller e, yargıya taşınıyor. Hı hı. E, bu yüzden aslında biraz o da evet doğru konuşuyor. E, Muhalif tarafta kalıyor. Bunun yanında bazen proaktif politika üretmediği konusunda da eleştirileri maruz kalıyor. Evet orada. proaktif konuda da ama şöyle de bir durum var. Türkiye'de zaten yargı sürecinin uzunluğuyla inşaat sürecinin kısalığını bir Hı. kenara koyduğumuzda proje sürecinde zaten yapılan itirazlar. Yargıda onansa hı hı. temizde tekrar e, onansa ve benzeri süreçler devam ettiği zaman zaten binalar bitmiş oluyor. Evet. Yani aslında mesele orada hani buna ruhsat verip vermemeyi, hatta belki o sonra verilen ruhsatın iptaline geliyor. Hı hı. E tabi haliyle de halk hani zaten yapılmış bir proje zaten para harcanmış zaten ağaç kesilmiş ya da o mevcut zarar ya da şey neyse o verilmiş. E bundan sonra hani bunu taş koymanın bu yola taş koymanın anlamı ne diye haklı bir soru sorabilir ama buradaki hani. Eğer suçlanacak bir taraf ya da bir günah keçisi aranıyorsa o da sanki bunların en hani az paya sahip olanı. Hı hı. Ee, buradaki mesele biraz yargı sürecinin belki bu tarz konularda hızlanması ya da e, yargıda olan inşai imalatların hepsinin e, hani kesin bir şekilde durdurulması... Bununla ilgili çok ciddi cezaların ve bir mevzuat yenilenmesinin yapılması gerekebilir. Şeylere hani... ne diyorsun? Mesela meslek haklarının korunmasında eksik kaldığı bir kısım zorlaştırıcı uygulamalar getirdiği. Mesela sürekli mesleki gelişim programlarında kredi sistemi getirmişti. Ben de mesela bunu itiraz edenlerden bir tanesiydim. Çünkü zaten hali hazırda bildiğin bir bilgisayar programını gidip eğitimini alıp kredisini alman senin bir kısım şeylerini belirliyordu. Orada Cenk ben biraz daha sert bir belki bakışa sahibim. Sebebi de şu. Ya şimdi Türkiye AB'ye girmeye çalışan bir ülke. Mevzuatlarını da dahil olmak üzere AB standartlarına o normlara getirmeye çalışan bir ülke. Ve sen de takdir edersin ki AB ülkelerinin hemen hemen hepsinde okuldan mezun olup mimar ofisi açamıyorsun. Hı hı. Belli süre bir yerlerde çalışman lazım. Belli bir birikimi onaylatman lazım ve sonrasında ilgili e, sınavlara girmen lazım. Yani biraz e, bizdeki baro sınavları veya Hı -hı. da avukatlık sistemine benzeyen bir sistem. Yani Türkiye'de ise bunun tam tersine e, okuldan mezun olduğunuz zaman sermaye birikiminiz varsa, sosyal bir çevreniz, iş alacağınız bir sosyal çevreniz varsa ofis açabiliyorsunuz. Kimse size daha önce bina yaptınız mı, normal mevzuatlarda mevcut durumlarla ilgili bilginiz nedir, yetkinliğiniz nedir diye bir soru sormuyor. Her şey bir imzaya bakıyor. Bu anlamda odanın hani e, zaten böyle bir şey yok e, tartışması da daha gündeme gelmedi. Bir aralar zorunlu staj meselesi çıkmıştı 2000'lerin başında. Fakat o hemen rafa kaldırıldı. E, böyle bir yerden baktığımız zaman aslında odanın yapmaya çalıştığı bu meslekim gelişim şeylerini ben hani yeterli olmasa da biraz naifçe buluyorum. E, dediğin eleştirilerde haklısın. Hani e, bunlar bu tarz konular mı olmalıydı? Hı -hı daha güncel konular ya da bilgisayar onunla programı öğren kursunun ötesinde başka şeylere mi kaymalıydı? Onunla ilgili girişimler de olmuştu. Yani daha, daha doğrusu ben bunları şu yüzden e, açıyorum. Mesela 2008 yılındaki oda seçimleri, e, yönetim seçimleri daha farklıydı. Mesela İstanbul evet, Şubey'le evet, ilgili olan özellikle. Evet, müzellikle. evet. Çok kritik bir seçimdi. Orada da yani burada aslında da ben e, biraz araştırmayla baktım. Çeşitli hala duruyor tabii ki. Gidip bakabilirsiniz siz de. Orada seçim sırasında olan işte bir yandan gençler geliyor odaya talip oluyor söylemine karşı Diğer taraftan da işte bunlar bütün ranta peşkeş çekenler aynı zamanda tüm bu durumun destekçileri falan diye yaftalayıp bir böyle eleştiri yani daha doğrusu seçimin serbest ruhuna diyelim ki aklın yani o tercihin serbest ruhunu çokça zaptıraptı altına alan pek çok bir açıklama yapılmıştı. Bunları da söylemekte fayda var şu açıdan diyorum bütün bunlar aslında belli bir. Ee, görüşün ya da sivil toplum e, ne ise onunla ilgili bütün e, sancılar ve karın ağrılarının e, aslında görünür olduğu bir şey. Yani bizde bugüne taşıyan şeyler aslında. Hani orada da bir şeyler olmuştu. Dün de bir şeyler oldu. İşte bu torba yasa mesela e, Ocak ayından beri aslında tartışılıyor. 2012'nin sonundan beri aslında ortada ve e, Mimar Mühendisler Odalar Birliği buna sürekli görüş bildiriyor vesaire. Hani bugün de işte Gezi Parkı olaylarının sonuna acaba bu böyle bir intikam durumu mu gibi falan takıldı diye tartışmalar sürüyor. Hala sanki o sivil toplum durumu içerisinden tartışılamıyor tam olarak. Hep sürekli bir taraf ya doğrusu o bir e, politik alana e, itilmek zorunda kalıyor yani galiba bunda o Bunda tabii e, yine ben e, yasama ve yürütme organlarını suçlu buluyorum. Çünkü e, hakikaten de bir gece yarısı bir torba yasa içerisinde yetkileri budamak... <Gülüyor> ee, özellikle böyle bir kritik süreçte evet arkasında insanlar haliyle bir şey arıyorlar aramakta da çok haklılar ya çünkü hani bazı yasalar vardır bazı yönetmelikler vardır bazı değişikler vardır hani ülkenin o anda ona ihtiyacı vardır <Gülüyor> ee, ama yani şu özellikle odayla ilgili olan bu gelirlerin aktarımı ve bazı yetkilerin budanması meselesi hani o anda o kadar ivedi bir şekilde hani ülkenin ...önünü tıkayan bir şey değildi. Hani Gayet hmm. sakin bir şekilde tartışılarak yapılabilirdi. Şeyden... Ama özellikle gezi sürecinde... E, ...sadece mimar odası değil... E, ...TMOP'a bağlı... ...odaların hemen hemen hepsinin... E, ...ciddi destek vermesi... ...polis şiddetine maruz kalan insanların... E, ...sığma evleri haline gelmesi... E, ...gerekirse... ...yayınlarda hani... 7-24 açık tutuyoruz. Herhangi bir yaralanma ıı, şiddetten kaçma durumu olsa destek veriyoruz gibi durumlar. Tabii ki hükümet için bunları bir hedef tahtası haline getirdi. Hani bunu açıkça da söylemek lazım. Hı hı. Ee, arkasındaki bahaneler olarak görüyorum ben. Çünkü dediğim gibi... E, evet doğru. E, 2010'dan beridir. Hatta bunun ismi de Kent Kest'i. Ee, devlet kurumlarının e, 2023 vizyonu içinde... Odalarda dahil olmak üzere bütün kent alanına dair bir vizyonu var. Hı hı. Ee, bu iş nasıl yapılacak? Bu işin aktörleri kimler olacak? Ve yetki paylaşımı nasıl olacak? Bunlar için de odalarda revize ediliyor. Bütün kurumlar gibi. Daha ee, şöyle diyelim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kendi eylem alanına dair yapmayı planladığı her şeyi hızlandırmak... ...ya da onların tabiriyle pek çok şeyi kolaylaştırmak... Zaten gerekli ko yani kolaylaştırmak kelimesi çok e, tabi tehlikeli bir kelime çünkü bu hani ağolunun e, keşke o da kalksa da bu işleri rahat yapsak şeyine kadar gidiyor. E, <gülüyor> zaten yakında amacına da ulaşacak herhalde. Kendisini <gülüyor> de buradan hani tebrik etmek <gülüyor> lazım. Demek ki bir şeyi çok deyince oluyormuş. E, <gülüyor> fakat Ama o şeyi e, herkese incelemesini tavsiye ediyoruz. Yani kentkesin e, blokta tam da bunların linklerini veririz, veririz. E, yani açık orada... linkler herkesin ulaşabileceği pdf dosyaları var katılımcılar evet. var ve biz mesela ben açıkçası kendime özelleştir yapıyorum hiç böyle bir şey duymamıştım ve bilmiyordum ama orada o sitede bunların hepsi açık bir şekilde yazıyor zaten yani e, bunlara dair e, politika üretmeye çalışsak ne olurdu diyeceksin de yani işte hani en azından bilmiyorduk yani öyle diyeyim ben açıkçası bilmiyordum e, orada e, yapılmış olan akademik duran e, pek çok bildiriyle e, yayınla desteklenmiş e, geniş katılımlı toplantılarla e, temel toplantılardan temel aldığını söyleyen bir politika var ve 2023 öngörülü 2010 yılından itibaren ve e, zaten e, bakanlığın da e, odalar birliğinin e, torba yasaya dair raporuna karşılık verdiği cevapta ya da e, yani torba yasanın kabulünden sonra ortaya çıkmış olan e, eleştirilere cevabında zaten bütün bunların e, Kent Kesin 2010 yılından itibaren açıklamış olduğu vizyona uygun olarak devam ettiğini, e, bakanlığın kesinlikle yetki arttırımı yapmadığını e, tam aksine yerelde kurduğu başka şeylere bu e, yetkiyi aktardığından bahsediliyor. Bir ara verelim bence. Tamam bir ara e, sonra verelim. Sonra bunun üstünden Bunu devam edelim. Çünkü önemli bir konu Evet. ayrı bir şey gerektiriyor. E, o zaman Ceylan Ertem'den e, Ütopyalar Güzeldir'i dinleyelim diyorum ben. Evet. Ama prodüksiyonumuz... <gülüyor> Biraz da devam edelim o zaman. Müzik girebilir miyiz? <gülüyor> Düşten demor bir aşkı yaşadın da gittin yar. Düşten bemol bir aşkı yaşadın da gittin yar. Bir gittin ki susuldu. Pusa büründü hisar bir gittin ki sus oldu Pusa büründü hisar Bir bu Onu bana verseler, vermeseler Güzeldir. Tekrar merhaba, Açık Mimarlık Programındasınız. Ben Hasan Cengereli. Ben Volkan Taşkın. Herkes ee, ve tartışmamız devam ediyor. Torbayası sanırım. üstüne evet. konuşmaya devam ediyoruz. Ee, Ütopyalar güzeldiri dinlemeden az evvel e, yerelde kurulacak olan bu mesleki denetim il e, kurumlarına dair olan şeyden bahsetmiştim ben yani hani o da bakanlık daha doğrusu bunları e, kurduğunu ve yerelde bunun durumları da güçlendireceğini denetim yani yapı denetim kanun tasarısı kapsamını yapı denetim il müdürlükleri vesaire gibi e, kurumlar kuruluyor. E, bunlar üstünden de yapı denetimi yapacak olan özel firmalar e, bu yetki veriliyor ve o kanun hükmünde de aslında işte bu e, görev tanımı ve Yeterlilik verme durumu dışında başka hiçbir kurumdan ve meslek odalarından vize veya onaya tabi tutulamaz diyor tarif edilen projeler. İşte bu da yapılan bu tartışmaların en temelindeki odalar görevsiz bırakıldı tartışmasını getiriyor. Aynı zamanda bunu afet alanlarındaki dönüşüme dair olan kanunda yani kentsel dönüşüm kanunlarına kanunda da gördüğümüz bir şey vardı. Kanun çıkıyor. Çeşitli ana maddeleri var. Sonra da uygulamayla ilgili olacak olan her şey yönetmelikle bakanlık tarafından belirlenecektir açık ibaresiyle kanunlaşıyor. Bu kanun taslağında da o çok fazla daha doğrusu artık kabul edildi de yani torba yasanın içerisinde daha kanun diyeyim. Yani yasanın niteliklerini bakımından incelediğimiz zaman mesela çokça maddi sigorta teminat vesaire gibi Durumlar üstüne belirtilmiş madde var ama mesleki yetkinliğe haiz olma şarttır denilen bir tabir var ama bunun nasıl ve kim tarafından bu mesleki yeterliye haiz olunacak belgesinin verildiği ya da olur görüldüğü yönetmelikle bağlanmış ve açık bırakılmış durumda. Bu da tabii ki tepkilere yol açıyor odalar orada orada bir hmm. araya gireceğim. Hani evet. herhangi bir oda ya üyelikten ya da bakanlıktan herhangi bir kağıt ya da herhangi bir resmi kurumdan kağıttan bahsediyor. Oda, oda üyeliklerinden. Açık bir etanım, değil mi? Oda üyeliklerinden bahsediyor yani yani o, oda o, odaya üye olmaları, bağlı yani bulundukları meslek kurumlarına üye olmaları diyor. Ama e, mesleki yeterlilik, o kurulan şeyler özel kurumlar, e, yapı denetleme firmaları ve bir de aynı zamanda ilginç şeyi denetleme firması aynı zamanda proje yapma yetkisi de veriliyor. Böylece Projeyi onaylayanla projeyi yapan e, aynı duruma gelecek diye de e, Odalar Birliği'nin eleştirileri var. Tabii... Yani zaten bu pek çok yerde defakto olarak olan bir şeydi. E, evet. Onun onanması on, on iyi olur aslında. Ya aslında öyle. <gülüyor> Tam dediğin yani... şey zaten e, o oda Birliği'nin de yapmış olduğu rapor. Yani aslında bunu imar kanununda getirdiği değişiklikler var. Kıyı kanunundaki daha doğrusu bunlar hep uygulamayla alakalı değişiklikler. Yani bu e, yasayla beraber... Mevcut kanun içerisinde hareket alanları değişiyor. Mera kanununda farklı şeyler oluyor. Bunlarla ilgili detaylı şey hem raporu okuyarak hem de aynı zamanda Açık Radyo'nun kentin tozu programında... ...şehir plancıları odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman'ın katıldığı programdan da dinleyerek detaylı bir bilgi alabilirsiniz açıkçası. Şimdi bunu Zaten dillendirmeye gerek. Cenk o abi. programda konuşulan şeyler <gülüyor> 2012'nin sonlarında Eylül-Ekim ayında bir program <gülüyor> dediğim kadarıyla... Ee, şu anda zaten tartıştığımız şeylerin tabii. temeli ya da öngörüsü tabii, tabii. demek yani lazım. Yani bunu hatırlatmakta fayda var. Ocak ayından beri aslında bu durum e, tartışılıyor. Yürüyüşler evet, oldu, evet, gösteriler evet. oldu. E, o yüzden o ee, sapla samanı karıştırmama lazım. durumunu da Hı -hı. tekrar senin söylediğin altını Hı -hı. çizmemiz gerekiyor bence. Evet bu tarz odanın yetkilerinin budanması, revize edilmesi, e, odanın yerleştirilerek başka türlü bir şekilde parçalanması durumların hepsi zaten Hı -hı. birkaç senedir tartışılan konuşulan evet. şeylerdi. Burada aslında e, infial yaratan şeylerin bir tanesi bu mesleki taraftaki olaylar. İkincisi ise zamanlaması. Hı hı. Yani bu ikisini ayırmak gerekiyor. Hı hı. E, yani bu bir anda çıkan ya da e, hükümetin böyle rezervde tuttuğu bir şey değildi. Bu uzun süredir 2010'dan beri işte Kent Kesin'de stratejik planında olan bir çalıştay hı hı. E, raporlarına bağlı olan bir şeydi. Hı hı. Kent Kesin'de bu arada şunun altın çizmemiz lazım. Madem o konuya geçiyoruz ve öyle kapatacağız programı. Katılımcılarına baktığınız zaman web sitesinde. E, Mimarlar Odası, e, çeşitli mühendisler, Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan tutun da evet. e, devlet planlama teşkilatına kadar bireysel katılımlar e, bireysel da katılımlar mimarımız. yani bürokrasinin bütün kurumları e, kritik sivil toplum kuruluşları ve bazı bireysel katılımlarla geniş bir erpaze ile aslında hazırlanan bir şey. Hı hı. E, bu anlamda ne yazık ki şöyle bir e, benzerlik kuru kuruyorum e, İMP'nin de ...stratejik planı, notlarını okuduğun zaman... ...çok heyecanlı şeylere sahipti. Evet. Bir görünürlük projesi aslında. Evet, bu bir, e, evet. Yani şey Kentkesinde eğer... E, ...dinleyicilerimiz... E, ...linkteki pdf'e indirip bakarlarsa... ...evet pek çok maddesi çok güzel. Sen birazdan detaylı Hı -hı. olarak mesela şu halka katılım... ...meselesini bahsedeceksin. Hı -hı. Önemli konular. Evet, bir e, mimar olarak... ...benim bireysel olarak katıldığım şeyler... ...çok fazla bu konuda ama... Hı -hı. E, ...dediğim gibi yine MHP üstüden referans vererek... hani. Bunların hepsi ufak revizyonlara bakar. Yani Hı. ufak revizyonlar dediğim şeyler de bir Kanal İstanbul. Evet. Bir üçüncü köprüdür ve bir anda sizin yaptığınız yıllar boyu süren stratejik çalışmalar çöpe gider. Evet. Yani uygulamada ortaya çıkacak olan şeyler e, birdenbire işin bütün niteliğini değiştiriyor. Mesela burada hedefler var o stratejik planda. İşte mekansal planlama süreç ve kararlarında katılım ve denetimi sağlamak diyor Kent Strateji olarak da... Vatandaşların mekansal planlama sürecinin her aşamasına katılımını sağlanacaktır diyor. Eylem kararları da var. Karar süreçlerini yönlendirici katılım kılavuzları hazırlanacak. Vatandaşların mekansal planlama çalışmalarının katılım usul esaslarını ortaya koyan rehber, döküman ihtiyacı var bunun hazırlanması vesaire vesaire. Yani mahalle muhtarlarının apartman ve site yönetimlerinin yerel yönetimlerde ve kent konserleriyle oluşturacak yeni mekanizmalarda dikkate alınmasında dikkate alınmasında yara görülmektedir. Diyor. Yalnız şey çok ilginç değil mi kullandığı dil ve şey Hı -hı. burada yine altını çizmek lazım hala Hı -hı. daha devletin o e, ne kadar iyi niyetli olsa da Hı -hı. ya da ...iyi niyetli olduğunu düşünerek... ...bu naifçe bir şey belki olabilir... ...düşünüyorum... Hı hı. ...bir kılavuz yaratmak... Ya ...yani o... yol gösteren yine baba evet. devlet... E zaten ama zaten dikkate alma... ...kentkes öyle... ...yerel yönetimlerin hizmet noktasında yol gösteren... Evet, ...onları kuku... rehberler hazırla ama... mevzuat, mevzuat çıkarın <gülüyor> ...kullanılan dil çok ilginç... ...yani Tabii. dikkate alıyor... Hı hı. E ...zaten senin devlet olarak... ...ya da e, kamudaki herhangi bir erk olarak... ...kişilik, düzel kişilik olarak... dikkate alman gerekiyor bu evet. insanları... Aynen. ...artık kılavuz meselesi de çok tehlikeli bir şey... Yani bırak Belki de bu kılavuz yaratmaktan çok bu etkileşimle... ...bu kılavuz dediğin şeyler kendiliğinden gelişecek süreçler. Hı hı hı. Yani şu anda e, forumlarda toplanan insanlar... Onu mi, tamam. e, ...parklarda gerçekten de bu ülkede neler yapılabilir... ...biz nasıl insanlara ulaşabiliriz diye tartışan insanları dinlemek gerekiyor. Evet. Bir Kılavuzlar da... yaratıp on, insanları o kılavuzlara uymaya zorlamak yerine. Bir de işin real politiğine baktığımız zaman bir yandan forumlar düzenleniyor... ...ama forumlar mesela vali tarafından aslında o kadar kalabalık insanların... ...her gün o parkta toplanması illegal orada konuşulan şeyler de aslında e, ne olduğunu işte biz takip ediyoruz falan denilen durumları yol açıyor ama bir yandan da böyle bir stratejik plan var. Bir yandan da zaten bu mekanizma gelişmiş durumda kendiliğinden. Yani burada eylem ve strateji olarak tarif edilen mekanizma kendiliğinden şu anda mahallelerde mesela gelişiyor. Aynen. Ama bu merkezin tariflemediği bir şey. Yani kılavuzunu kendi yaratmadığı bir şey olduğu için bu sefer de ortaya çıkan Onun table dikkate almıyor. <gülüyor> evet, dikkate almıyor. Aynen öyle. Ve bunun ve bu hep merkeze bağlı dikkat edersen yani daha doğrusu şunu bahsediyor zaten kent keste yani kentsel gelişimle ilgili yapılacak olan şeylerde merkezi güçlendirip yerelde hareket şöyle bir tam tabirini yapmak istiyorum da yerelde daha güçlü donanımlı kimliğiyle icracı yerel yönetimleri ve onların hizmetlerini geliştirmeyi hedefler diyor yani merkezden onlara dağılan bir ağ var ortada ortada. Ama bunun nelere yol açtığını yereldeki aslında yaşamak nasıl yaşamak istediğini belirleyenlerin hayatlarını nasıl arızalar yarattığını da bir gerçek örnekten yakın zamanda ortaya çıkmış gerçek örnekten bahsederek belki toparlamakta fayda var. seferihisarda güzel koylarda balıkçı barınaklarına karşı bir mücadele veriliyor. Hem Seferi Hisarlılar hem de belediye tarafından yani yerel yönetim seçilmiş yerel yönetim ve halkın kendisi tarafından balık çiftlikleriyle ilgili sakıncaları hem açık radyon hem de meraklısı olanlar araştırarak kendileri zaten biliyorlar Bunların, bunlarla ilgili belli düzenlemeler getirilmesi lazım aslında var ama bunlar sürekli zorlanıyor işi yönetimini kolaylaştırmak açısından Seferihisar Belediyesi'nin açtığı bir kamu davasında kazandığı bir durum var yani bu balık çiftliklerinin belli alan belli yakınlıkların uzağında ve belli yerlerde yapılmasına dair kazandığı bir şey ve bir firma bakanlıktan aldığı yeni bir ÇED raporuyla bu mahkeme kararını bypass ediyor ve yeniden bir balık çiftliği kurulmasını yasal olarak hakkını elde etmiş oluyor. Ve belediye başkanı da diyor ki biz belediye olarak çevremizi çevre bakanlığından koruyamadık ancak mücadeleyi sürdüreceğiz diyor. Yani şimdi yerelde böyle bir durum varken bir yandan belediye başkanı hukuksal süreçler içerisinde... Belediye başkanı ve halk öyle diyelim çünkü onu seçen ve işte seçilmiş olan kişi hukuksal süreçlerle belli bir hak kazanmışlar. Ama bu hak merkezden bakanlık düzeyinden yeni bir e, belge ve rapor alınarak e, yok sayılıyor. E, yani hukukun üstünde bir kanun ve izin merkezden verilmiş oluyor. E, bu da e, yaratılmış olan biraz önce okuduğumuz bütün stratejik planlar vesaire de yaratılmış olan pozitif hava hakkında yeterince şüphe duymamızı. Gerektirecek olan bir sebep bence Kesinlikle. Yani bu toparlamak için artık zaten süremiz de sona Hı -hı. eriyor. E, şunu demek lazım. E, bu iş bir kere odanın yetkileri budanarak yapılacak bir şey değil. Hı -hı. Odanın e, parçalanmasıyla da yapılacak bir şey değil. Hı -hı. E, Kent GES çalışmasına katılan oda üyelerinin de herhalde bunu düşündüğün ya da beklediğini sanmıyorum. Hı -hı. E, onlar da bütün iyi niyetleriyle, e, kendi bilgi ve görüşleriyle... ...bu şeye katkıda bulunmak istemişlerdir. Hı hı. Ee, güzel bir... ...strateji olabilirdi ama... ...ne yazık ki... E, ...uygulamayla... E, ...teori şu anda... ...ne yazık ki birbirini tutmuyor. Evet. Ve e, daha da kötüsü... E, ...hükümet kanadından, yasama yürütme... ...kanatlarından diyelim. Hatta yargıyı da... ...bunun içine katalım. Hı hı. E, tersine bir emare daha göremiyoruz. Evet. Bir de şöyle bir şey de söylemek lazım. Belki umut dolu bitirmek. Çünkü Ütopyalar güzeldir. Bağlayayım ben aradaki şarkıya. Ee, karşılaştığı her şey ile beraber sivil toplum e, yeniden örgütleniyor. Her anda örgütlenebilir. E, bütün bu yaşadığımız şeylerde yeni pozisyonlar almak ve sıkıntıları ortadan kaldıracak çözümleri üretmek için bir bahane bence. E, yıllar içerisinde yapılmış olan tartışmaları daha da didikleyip daha etkin nasıl yöntemlerle acaba olumsuzluk ortadan kaldır diye görüşmek için, düşünmek için, birlik olmak için Zaten, iyi bir fırsat. Zaten kapatırken şunu diyelim. Kısağın e... Bu konuyu daha çok tartışacağız. Evet. Öyle gözüküyor. Ee, herkese bizi dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Hı hı. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz. Aynı şekilde görüşmek üzere. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmamak. <Gülüyor> Hazırlayıp sunanlar.